إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 18 Ocak 2010 Pazartesi Üç Esas şerife Derslerimizin 16. Dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den En Son Müellif Rahimahullah'ın Şu Sözlerinde Kalmıştık El Aslu Thani İkinci Asıl Ma'rifetu Dini İslam Bil Edille. İslam dinini Delilleriyle Bilmek وهو الاستسلام لله بالتوحيد بو إسه الله تاوحد ile teslim olmak ve enqiyaduh lehu bil ta'a itaatle boyun eğmek ve el şirk ve şirk ehlinden beri olmak sonra ne dedim yazar bunların hepsini anlattık geçmiş 3 mertebe işte bu din İslam dini üç mertebedir el islamu İslam, iman ve ihsan mertebeleri. Bunların hepsini anlattık. Tabi burada vurgu vurduk. Müellif rahimallah. Yani ne kadar alim bir insan. Tertibatı müthiş yani. Yani bu tür cümleler öyle her insandan sadın olacak cümleler değil yani. İlimde rasih olanlar, mütemekkin olanlar böyle basiretli cümleler kullanırlar. Tamam. Diyor ki ikinci asıl, birinci asıl neydi? Geçmiş derslerde 13 ders boyunca zaten onu anlattık. Allah Subhanehu ve Teala ile alakalıydı. İkincisi, ikinci asıl İslam dini. Sonra ileriki derslerde üçüncü asıl gelecek. O da Nebi Sallallahu Aleyhi ve ile alakalı. Bu zaten kabirde sorulacak üç sorudur. O yüzden bunu üç esas diyoruz zaten. Kitabın ismi de üç esas. <gülüyor> Dedi ki marifetü dinil İslamı bil edil. İslam dinini delilleriyle bilmek. Bu ise Allah'a tevhid ile teslim olmak. İtaat ile boyun eğmek, şirk ve ehlinden uzak olmak. Tamam. Üç mertebedir bu, İslam, iman ve ihsan. Sonra Rahimullah şöyle devam ediyor: "Ve kulu mertebetinle erkanun her mertebenin de neyi vardır rükünleri. Görüyor musun? Nasıl tertibat? Bu mertebeler neydi İslam, iman ve ihsan? Diyor ki bunların da mertebeleri vardır. erkanül İslamı hamsetun İslamın rükünleri beştir. Bunlar şu. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna, Allah'ın Resulü olduğuna ne yapmak? Şehadet etmek. Ve ikamussalati, namazı ikame etmek. Ve ita'u zekati ve zekatı vermek. Ve savumu Ramazan ve Ramazan orucunu tutmak. Ve haccu beytillahil haram. Allah Subhanehu ve Teala'nın beysini haccetmek. Sonra diyor ki, Şimdi müellif buraya kadar yaptıktan sonra abi Bunları Bu rükünler var ya e, bu, e, İslam bu rükünleri Bunları şimdi delillendiriyor tek tek İşte geçmiş dersler En son dersimizde onları anlattık bir kısmını Fe şehadeti İşte bu rükünlerden şehadetin delili Kavluhu te Teala Allah Subhanahu Teala'nın şu kavledir Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmiştir Ama Allah'tan başka halbuki ilah var. Ama orada dedik ki bir has olmuş şey var. O da ne? Hak. Hak ilah olmadığına şehadet etmiştir. Vel mela'iketu. Melekler de şehadet etmiştir. Ve ulul ilmi ve ilim sahipleri de bunu ne? Şehadet etmişlerdir. Kaimen bil kist. Adaleti ayakta tutarak. La ilahe illa azizül azizul hakim. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Hakimdir. bunların hepsini anlattık ve mannaha işte bu şahadetin manası da şudur. La mabuden bi hakkin Allah'tan başka hak olarak ilah yani ibadet edilen yoktur. Tahtada bu la ilahe illallah'ı anlattık en son derste. Sonra devamı müellif şöyle demişti. La ilahe la ilahe illallah'daki la ilahe kısmı nafiyen cemian ma yu'budu min Allah'tan başka ibadet edilenlerin hepsini nefyetştir. La ilahe kısmı. İllallah ise musbiten el-ibadete lillahi vahdeh. Sadece Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmak? ibadeti has kılmak. İspat etmek. La şerike lehu fi ibadetihi. İbadetinde onun hiçbir şeriki yoktur, ortağı yoktur. Kema ennehu la şerike lehu fi mulkihi. Nasıl onun mülkünde, burada hepsini çizdik. Nasıl onun mülkünde bir ortağı yoksa, onun E, ibadette de bir orta yok yani tabir sahi ise mi Elif ne demiş oldu hani dedi ki ya alim bir insan cümleleri yani tabir sahi bizim gibi böyle bedevi gibi kullanmaz yani ağzından ne çıkıyorsa biz söyleriz yani düzgün mü kullandık cümleyi e, yoksa e, yanlış mı kullandık veya kullandığımız cümle ilmi mi değilmiş biz dikkat etmeyiz bu maruf zaten bizde e, ama alimler ilim ehli böyle değil yani İlim adına kullandıkları her cümleyi düşünerek yerinde ilmi fayda veren olarak kullanırlar. O yüzden şimdi bu da müellifin kullandığı müthiş cümlelerden diyor ki nasıl onun mülkünde bir şeriki yoksa ibadetinde de ne? Bir şeriki yok. Yani tabir sahihse ne demiş oldu? Nasıl onun rububiyette bir ortağı yoksa o zaman ibadette de bir ortağı yok. O yüzden Allah Subhanahu ve teala Kur'an'da Birçok yerde Rububiyet tevhidini Öne sürerek Rububiyet tevhidini öne sürerek Uluhiyet tevhidini ne yapmıştır? İspat etmiştir. Rububiyet tevhidini öne sürerek Uluhiyet tevhidini ispat etmiştir. Mesela der ki Ya eyyühenna su'budu rabbekum Ellezî min leallekum Ellezî lekumul Vessemâe binâen ve فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِسْقَ لَكُمْ Ne diyor Allah teala? Ey insanlar, kimi ibadet edin? Sizi yaratan, sizden öncekileri yaratan, gökten su indiren, onunla semeratlar çıkaran. Bak, hep rububiyet vasıflarını zikrederek işte böyle birisine ibadet edin. Yani bana. Ama bu vasıflar olan. Aferin. Sonra bunların tabii hepsini anlatmıştık. وَتَفْسِرُهَا لَّذ۪ي يُوَضِّحُهَا işte bunu tefsir eden, yani şahadeti tefsir eden Allah subhanehu ve teala'nın şu kavlidir. Yani Allah subhanehu ve teala'nın şu kavli bu şehadeti tefsir ediyor. Ve biz dedik ki Kur'an'da Allahu alim En net, en açık, en güzel delil bu. Şehadeti ne yapan? Şehadeti la ilahe illallah kelimesini tefsir eden. Neydi o? Ve izkale İbrahimu Muli ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki inni bera'um mimme te'budun. Ben sizin taptıklarınızdan Pek uzağım. İllellezi fatarani. Ancak kim? Beni yaratan hariç. Bak yine rububiyeti zikredip uluyeti gündeme koydu İbrahim aleyhisselam. Efe innehu seyehdin. O bana hidayet edecektir. Ve cealaha kelimeten baki. İşte bunu bir arkasında bırakan. fi akabihi. Arkasında yani nesline, zürriyetine bir kelime olarak bıraktı. Leallehum yarcıun. Umulur ki dönerler. Bunların da hepsini anlatmıştık geçen derste. Sonra müellif şöyle devam etmişti. Kul ya ehlal kitab. Diğer bir ayet. Yani şehadeti tefsir eden. La ilahe illallahı tefsir eden. Kul ya ehlal kitab. Ey kitap ehli. ki ey kitap ehli. Teala ila kelimetin kelimetin seva'in beynene ve beynekum. Bizimle sizin aranızda eşit olan kelimeye gelin. En la na'abude illallah. Allah'tan başkasına tapmayalım. En la na'abude. La ilahe. Tamam Allah'tan başına tatmayalım. Geçen dersin sonlarında vakit yetmedi diye burayı hızlı geçmiştik. Kısaca burada anlatalım. Şimdi ayete baktığımızda müellif bu ayeti niçin zikretti? La ilahe illallahı tefsir eden bir ayet babında zikretti. Değil mi? Şimdi bu ayette ne diyor? Diyor ki, Kul ya ehlel kitabi, de ki ey kitab ehli tealav gelin, ila kelimetin sevain beynena ve beynakum. Aramızda eşit olan kelime, bizim nesinin aramızda eşit olan kelimeye gelin. Nedir o? En la da illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Sonra, Ve la nuşurikû bihi şey'e. Şimdi, abi bu nasıl oluyor? Yani, En la da illallah. Allah'tan başkasına, Bak şimdi diyor ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. lim. Tamam? Sonra diyor ki ve ona ve ona hiç bir şeyi ortak koş ortak ortak koşmayalım, değil mi? Şimdi bir insan zaten Allah'tan başkasına ibadet etmiyorsa Ona ortak koşmuyordur. Yani bu üst cümlenin içinde zaten bu yok mu? Var. O zaman diyoruz ki bu nedir? Tehkit bağlı. Bu zaten belagat ilminde, e, Arap dilinde. Bu maruftur. Tefsir ilminde bunların hepsi maruf. Bu, bu Allah subhanehu ve teala bazen e, bir şeyi külli olarak zikreder. Bir de sonradan onun cüzlerinden... bir kısmını zikreder, teyit babından veya böyle e, cümlesi hakkında cümleyi farklı siyaklarda kullanarak farklı bir açılımla geçmişi anlatır yani bir önceki cümleyi anlatır hep ne mesela teyit babından bu çok maruf bir şey dilde tamam o yüzden diyoruz ki bu teyit babından zaten birazdan e, kaldığımız yere geldiğimizde geçen hafta davraya gelmedik e, bununla bununla alakalı güzel şeyler anlatacağız inşallah. Evet. Ne dedi? de enna na'budu Allah. Allah'tan başka ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Ve la yetehizu ba'dunaba'den erbaba min dunillah. Ve birbirimizi yani birbirimizi ne rabler edinelmeyelim Allah'tan gayrı. Tamam? Fe ente vallau ayar yus çevirirlerse. Fe kulu deyin ki eşhedo. Şehadet edin bi enna muslimun biz Müslüman naz. Sonra Elif Rahimeyullah şöyle devam etmişti. Ve delilü şahadeti en Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmenin delili kavluhu taala. Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum. Size kendi nefislerinizden rasul gelmişti. Size kendi nefislerinizden bir rasul geldi. un aleyhime annettum sizin sıkıntı çekmeniz ona ne ağır gelir hariıyorsun aleyküm üzerinize ne düşkündür pek düşkündür bil mu minifur Rahim karşı oftur rahimdir. bunu da e, delil getirmişti değil mi biz bunları da anla e, anlattık şimdi bu şurada e, ayette ne geçti? Şimdi ayette sizin enfusikum. Enfusikum. Enfusikum. Sizin içinizden nefislerinizden. Şimdi kıraat farklılıkları var biliyorsun. Bir kıraatte bu enfesukumdur. Enfes enfes evet enfes sukum Şimdi bu enfusum bir fark var. Burada bu böyle, burada böyle gelmiş. Bu sizin nefislerinizden, yani sizin içinizden bir resul geldi demek. Bu da enfes, nefisten. Yani sizin en nefisinizdir, en güzeliniz Ancak Allah bu kıraat, Allah Allahümme bu şaz bir kıraat. Tamam. Fayda babından aklımıza gelmiş yani. Bu şaz bir kıraat. Yani bir kralat da şöyle. E yani nasıl oluyor? Lekad akum rasulun min enfesikum. Sizin en nefislerinizden bir resul gelmiştir. Yani sizin en nefisiniz. yani en güzeliniz, en hayırlınız, en eğiniz, tamam Bir kırat öyle. Ancak sahih olan kırat bu. Sizin içinizden, nefislerinizden. O da sizin gibi bir insan. Ancak farkı resul olması. Şimdi sonra şöyle diyor Ve ma'na şehadeti enne Muhammeden rasulullah. Peki Resulullah'ın Allah subhanehu ve e, Resulü olduğuna, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin manası nedir? Hemen ettim demek değil. Ettim bitti demek değil. Burada müellif oraya vurgu yapıyor. Diyor ki, Ta'atuhu fîmâ emara. Emrettiklerini ne yapmak? itaat etmek. Ve tasdikuhu fîmâ akhbara. Ve haber verdiklerini tasdik etmek. Bir, emrettiklerini yapmak. İki, İki, haber verdiklerini tasdik etmek. Sonra vechdinahu manaha an huwa zajra. sakındırdığından ne yapmak? Uzak durmak, kaçınmak. Ve en la e ya'budallaha ve yu'badallahu illa bima Ya'budallaha de olur, ama siyak Allahu alem yu'bede daha hoş. Ve en la yu'badallahu illa bima şeraa. Ve onun Teşriği kıldığı şeyin dışında yani şeriat olarak ortaya koyduğu, din olarak ortaya koyduğu şeyin dışında Allah'a Allah'ın ibadet edilmemesidir diyor Resul'e itaat etmek. Yani Kur'an sünnet bunu kastediyor. Tamam en son burada kaldık geçen dersimizde. işte şu andan itibaren e, bugünkü dersimizle alakalı kısmı geliyor. Şimdi dikkat edecek olursak abi Elif dedi ki İslam'ın rükünleri vardır. Saydı. İşte Muhammed'in Allah'ın Resulü oldu. Allah'tan başka ilah olmadığı Muhammed'in onun Resulü oldu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vesaire. bunları anlattı. Sonra dedi ki bunların tek tek delili. Neyi anlattı şu ana kadar delillerden? Hangisinin? Şahadetin. Şimdi bundan sonra geriye ne kaldı? İşte namaz, zekat, oruç. Değil mi? Bir de hac. Namaz, zekat, oruç ve hac. Şimdi bunların delillerini zikredecek. E tabi zikrederken de güzel e, istimbatlar var burada. Tamam. Müellif'in kitabından En son burada kalmıştık. Şimdi müellif rahim Allah diyor ki devamen Ve delilu salati ve zekati ve tefsir-i tevhidi kavlihu teala diyor ki namazın, zekatın ve tevhidin tefsirinin delili şudur. Kavlihu teala Allah subhanehu ve teala şu kavlidir. Şimdi birazdan neymiş o ayet? delilin zikredecek de. Ancak abi burada bir şey var. Şimdi biz ne dedik? Müellif Rahimoğullar ve alimler kitaplarında tertibe dikkat ederler. ilmi cümleler, konular. Bu maruftur. Ve tabi bunlar hata da yaparlar. Bunlar e, eksik de yaparlar. Bu zaten olmazsa olmaz yani. Bir Allah subhanahu ve teala'nın kitabında bir de sahih sünnette bir müşkilat yok. Geri her şeyde hata bulabilirsin. Mümkündür. Şimdi diyor ki namazın zekatın ve tevhidin tefsirinin delili şu ayettir diyor. Şimdi o ayeti sayacak. Namaz, zekat ve ne? Tevhidin tefsiri. Halbuki tevhid na namaz ve zekat demesi lazım değil mi uygulamada, düzende daha uçtu. Araya vav vav koydu. Biz diyoruz ki burada müellif evet tevhid'i önce geçseydi daha güzeldi bu şüphesiz de. Ancak burada pek bir işgal yok. Çünkü Arapçada vav aslen tertibi ifade etmez. Türkçede bile öyle. Evet. Sıralamayı ifade etmez. Ben desem ki Ali ve Ahmet geldi. Bu demek midir Ali Ahmet'ten önce geldi? Türkçe mantıkla bak. Yok. Ahmet gelmiştir. 10 dakika sonra da Ali gelmiştir. Sen telefon açıyorsun geldiler mi? Ben diyorum evet Ali ile Ahmet geldi. Ali ve Ahmet geldi. Halbuki Ahmet daha önce gelmiş olabilir. Yani vav mutlakul ceme'e ifade eder. mutlakul cem yani toplu bir şekilde e, top bir e, toplu manaya yani topluluğa delalet eder. Yani topluluktan kastım şu. Vav eğer kimler hakkında kullanılıyorsa ve onlara ne vasıf yüklüyorsan o vasıfta birleşmelerine delalet eder. Yoksa illa sıralamaya delalet edecek diye bir kaydı yoktur yani her zaman. Özel bir karine olursa hariç. Tamam? O yüzden burada diyoruz ki vedelilu salati ve zekati ve tefsiru tevhid. Tevhidin tefsiri, zekat ve namazın değeri Allah subhanahu wa taala'nın şu kavlidir. Ve ma umiru illa li yabudullaha muhlisin lehud din. Hunafa ve yukiimussalati ve yu'tuz zakata ve Onlar ancak Allah'a ibadet etmekle halis olarak, muhlis olarak ve hanif dini ona ihlas muhlis ihlaslı kılarak ve hanif olarak neye emrolundular abi? Anca bununla emrolundular. Vayukûmûs salâte ve namazı ikame etmekle ve 30 zekâtı zekatı vermekle emrolundular. Ve zâlike dînul qayyim. İşte bu kıyam bir dindir. Bunları biraz şerh edeceğiz. Şimdi burada mı 50 Dikkat edecek olursak ayette şunu zikrediyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Bunlar ancak neyle ömrolundular? Dini, hanifler olarak dini Allah'a has kılmayla, muhlis kılmayla, muhlis olmayla dinde emrolundular. Ve namazı ikame etmekle ve zekatı vermekle ne yaptılar bunlar? Emrolundular. Şimdi dikkat edecek olursak. Burada namaz, ibadet, sonra anlatıyor ve namaz ve zekat değil mi? Şimdi bu tertibe bak. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne zikretti? وَمَا اُمِرُوا Bunlar ancak şununla emrolundular. اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ <gülüyor> Allah'a ibadet etmekle. Muhlisine lehuddine hunefe hanifler olarak dini Allah'a has kılmayla ne yaptılar? Emrolundular. İbadet etmeyle emrolundular. Sonra namazı kılmakla, sonra zekatı vermekle. Dikkat et abi ne dedi burada? Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle. Şimdi bu Allah'a ibadet olmakla emrolundular diyor. Sonra diyor ki sadece Allah'a ibadet etmekle. Sonra diyor ki ve namazı da Allah'a has kılmayla emrolundular. Ve zekatı da Allah'a has kılmayla emrolundular. Zaten başta ibadet deseydi ki dedi de Allah subhanehu ve teala. E, bunun içine zaten namaz ve zekat girmiyor mu? Giriyor. İşte ne? Bak az önceki verdiğimiz kaydı. Tehkid bağlı. Evet. Halbuki Allah subhanehu ve teala dedi ki burada onlar ibadeti Allah'a has kılmakla emrolundular. E tamam bunun içinde namaz var, zekat var, oruç var. Hepsi var zaten. Ama yine gitti namazı ve zekatı ayrıyetten zikretti. Neden? Tehkidine binaen, önemine binaen. Buna işte ne denir? Min bâbi atfil khâs alel Has olan bir şeyi, umum olan bir şeye. Min bâbi atfil khâs alel am. Has olan bir şeyi, umum olan bir şeye atfetmek. Şimdi bu umum mudur ibadet? Bak şimdi ayette önce ibadet zikretti. Bu ibadet umum mu? Evet. Yani genel. Ne demek bu genel? Yani içinde namaz var, oruç var, zekat var, haç var, ana babaya iyilik var, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak var, dua. hanımına tebess tebessüm etmek var, e, dua var var var var, var, var var var. Bu maruf tamam mı? Sonra namaz ve zekatı zikretti. Neden atfetti bunu? Önemine binaen. Peki bu kaydaya ne, ne ismi verilir? Atful has alal am. Şimdi namaz hastır. Özeldir. Zekat özeldir. Has. Has. Diyoruz ki burada işte hasın veya özel diğer bir ismi özelin, özelin genele ne olması? Atful olması babındandır bu. Genel şey özel, zekat özel. Bu iki özelin genelene ne yapmasıdır? Atfı olmasıdır. Eğer bu kaideleri ki bunlar e, tefsir kaideleridir. Tefsir ilmindedir e, ki sadece tefsir ilmiyle alakası yok. Fıkıh'ta da bu gayet ma'ruf bir şey. Eğer bunlar fık edilmediği zaman abi bazı işkallerle karşılaşırsın. Yani birçok işkal var ki e, onları çözememek veya onun içinden çıkamamak aslında İşte müfredat ilmini bilmemekten veya e, umumun hususa, hususun umuma atf olması bu türlü olayları fıkh edememekten kaynaklanıyor. Eğer bunlar fıkh edilirse birçok işgal çözülür. Mesela bir önümüzdeki derste müellifin imanla alakalı bazı sözleri gelecek. Orada daha iyi anlayacağız ama mesela örnek babından şunu verelim. Şimdi abi biz ehli sünnet olarak örnek babından veriyorum tavırı. Konumuzla e, doğrudan bir alakası yok da. Şimdi biz ehli sünnet olarak iman nasıl tarif ediyoruz? Diyoruz ki el-imanu itikadun bil kalp. Kalb ile itikad etmek. İkrarun bil lisan. Dil ile söylemek. Ve amelun bil cevarih. Azalar ile ne yapmak? Amel etmek. Yezidu bit taatih ve yankusu bil masiyeti. İtaat ile artar, masiyet ile eksilir. Beş temel üzerinedir ehli sünnetin imandaki akidesi. Birisi dese ki bize ehli sünnetin Öyle bir cümle kur ki ehlü sünnetin iman çerçevesini sınırlasın, öyle bir sınırlasın ki bütün manayı toplu olarak içine alsın. Deş ederiz ki El imanu i'tikadun bil kalb, amelun bil cevarih, e i'tikadun bil kalb, ikrarun bil lisan, amelun bil erkan, yazidu bi taati ve yanqusu bi maasiati rahman. Alimler böyle ilmi bir cümlede kullanmışlar ki ezberlensin diye. E'tikadun Bil Cenan. Bak şimdi. İtikadun bil Cenan. burada kalp. İtikadun bil Cenan. Tekrarlayalım abi. İtikadun bil İkrarun bil lisan. Amelun bil erken. Yezudu bit taati ve yemkusu bimasiyeti rahmen. Tekrarlayabilir misin? İtikadun bil Cenan. Burayı. İtikadun bil Kavlun amelun bil erken evet yezidu bi taati yezidu bi taati ve yankusu bi maasiati rahman tamam itikadun bil cenen kalbiyle itikad etmek kavlun bil lisan dil ile söylemek he evet e ve amelun bil erkan rükünlerle yani azalarla yapmak amel etmek yezidu bi taati itaat ile artar ve inkis بمعصية الرحمن ve Rahmana yani Allah'a masiyet ile ne azalır. Tamam? E şimdi tevhid bu, doğru mu? Şimdi abi bak. Şüphesiz ki bu zaten Kur'an-Sünnete baktığımızda amel imandır, iman ameldir. Allah Subhanahu ve Teala'ya Allah Subhanahu Teala namazı da iman diye isimlendirmiş. Bu marif zaten Ve Kur'an-Sünnet'in naslarına baktığımızda zaten ehli Sünnet'te icma var. Amelin imandan cüz olduğuyla alakalı. Amel imandır, imandandır. E tabi mesela Ebu Hammad bin Ebu Süleymanla başlayıp işte Ebu Hanife, ondan sonra bazı cehmiyelerin onları taklit ederek daha aşırlara gitmesiyle vesaire bir muhdes bir kav kavil çıkmış İslam'da. O da ne? Demişler ki kalp ve itikattır iman. ameller imandan cüz değil. Şimdi Hamad ibn Ebu Süleyman, Ebu, Ebu Hanife ve e, onlara tabi olanlar bunlar samimi insanlar, bunlar maruf. Ve bunlar heva hevesinden dolayı tabi ameli imandan çıkarmadılar. A, tabi, ve akıldan dolayı çıkarmadılar. Bunlar Kur'an sünnet aslarına baktılar, böyle anladılar. Dediler ki her ne kadar Kur'an sünnette amelin imandan olduğunun rivayetleri varsa da bizim elimizde bazı rivayetler var O rivayetler tefsir ediyor ki amel imandan cüz değil. O sizin getirdiğiniz bizi kastediyorlar. Yani ehli sünneti kastediyorlar ki kendileri de la ehli sünnet şüphesiz. Sadece iman konusunda hataları var. Diyorlar ki bizim elimizde bazı naslar var. Amelin imandan olmadığını gösteriyor. İşte bu amelin imandan olmadığını gösteren bu naslar amelin imandan olduğunu gösteriyormuş gibi görünen nasları tefsir ediyor ve anlıyoruz ki o, o zaman amel imandan aslında cüz değilmiş. Şimdi mesela dedim konuyla aslında bizim konumuzda direkt bir bağlantısı yok da bu atful khas am bunları falan veya atful, atful am alel khas atful khas alel am bunları fık etmenin önemine binaen bunları anlatıyoruz Şimdi diyorlar ki mesela bir asır suresini tut aklında vel asrı inne linsanel fi khusrin allezine illa allezine amenu ve amiru salihan. İlla illa allezine bak şimdi amenu Ve, hatta şu vavı kırmızı yazalım. Çünkü kilit nokta burada aslında. Ve, Amilus salihati. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu ve teala Kur'an'da, Vel asri in asra emin ederim ki, İnsel insanı insanlar husrandadır ancak kimler hariç illal amenu iman edenler iman edenler bu da Türkçedeki ve salih amel şimdi buraya burası aklında tut abi buradan sonra Türkçe bir mantıkla yaklaşalım sonra buraya dönelim şimdi Ben desem ki abi, susamlı susam ve bisküvi. Bu bir cümle. Bunu aklına tut. Susam ve bisküvi. bisküvi. Bir de desem ki susamlı bisküvit. Tamam? Evet. İkisi arasında ne gibi bir fark var? Susam ve bisküvi ilk cümlede aynı. Ayrı. Susam ayrı bir şey, ayrı bir madde. Evet. Bisküvi ayrı bir madde. Susamlı bisküvi desem? Susam, bisküvi İkisi bir. De... Ya bir arada bir şey oluşturmuş. Bildi mi? Evet. Hı. O zaman. Türkçe mantıkla da baksak susam ve bisküvi. Bu arada bir ve var. Ve'nin gerisinde ne var? Susam. susam. Sonrasında bisküvi. İşte bu araya ve girdiği için ve kendisinden önce olan susam ile kendisinden sonra olan bisküviyi birbirinden ne yapıyor? Ayırsın. Ayır ediyor. Buna Arap dilinde, belagat ilminde buna mugayere denir. Evet. Ayrılık ifade etmek. Arapçadaki Vav'da asıl budur, Türkçede budur. Şüphesiz. Türkçede deney, Aynı bu şekilde. Şimdi ayete dönelim. Diyor ki iman edenler as, as, aslen Vav nedir? Mugayyere ifade eder. Ayrılık. Ayrılık. Yani mugayyere. Yani tamam. Diyor ki şimdi e, ameli imandan çıkaranlar Bakın Allah subhanehu ve teala ey iman edenler ve salih amel işleyenler dedi. Demek ki amel imandan ayrı bir şey. Allah çünkü ayırdı bunu. Aynı nasıl e, kedi ile araba kedi ve araba dediğinde araba ayrı kediden ayrı bir şeyse aynı bu şekilde. Susam bak mesela susam hı, ve bisküvi gibi. O yüzden diyor ki Burada vav wow, mugayyere ifade eder. Değil mi? Mugayyere ifade eder. Allah Subhanahu ve Taala'nın salih ameli imandan ayırması ayrı bir şey olduğunu delilidir. Türkçe mantıkla da bu böyle. Hakikaten bu, bu aslında yerinde bir istidiler. Bu mevzu için demiyorum. Bu türlü yaklaşım yerinde bir istidiler. Ancak burada işte işgal var abi. Biz ne diyoruz bak. Demin verdiğimiz kaydı. Bu diyoruz ki, hayır bu hassın, burası hastır. Bak şimdi, has has veya özel burası genel. Burası ne? Genel. Genel. İşte diyoruz ki, özelin geneli atfedilmesidir. Tamam. Yoksa ayrı olduğu manasına gelmez. Biz İşte bu türlü delil getiren mürciye, fuka, mürciye fukalarına sorarız ehli sünnet olarak. Alimler sorar yani sorarızdan kasıt alimler sorar bunlara. Derler ki bu hasın geneli atfıdır yoksa ayrı olduğu demek değil. Bunlara sorarız deriz ki namaz ve zekat ibadetten midir değil midir? bu meseleler üzerinde. Derler ki ibadetten. E bak demin okuduğumuz ayette Allah ayırmıştı. Ne yapacağız şimdi? Ayırdı diye ibadetten değil mi diyeceğiz. Neydi demin ki okuduğumuz ayet? Ve ma umiru illalliyabudullaha muhlisin lehuddina hunafa. Onlar ancak muhlis, dini Allah'a has kılarak, hanifler olarak ibadeti Allah'a yapmakla ne oldular? Emrolundular ve namazı kılmakla. Bak şimdi ibadetten sonra namaz. E şimdi namaz ibadetten değil mi? İbadetten. O zaman bu mürciye bu mantıkla namazın da ibadetten ayrı olduğunu söylemesi lazım. Namaz ibadet değil demesi lazım. Çünkü Allah ayırmış birbirinden. Demek illa ayırması ayrı olduğunu göstermez. O zaman deminki kayda dedik ki vav aslında ne ifade eder abi? Ayrılık ifade eder değil mi? Evet. Ne dedik ki her cümlemize aslında böyledir. Her zaman böyle demek değil. İstisnalar, ha, istisnalar var. Bu da istisnalar ne? Harici bir delil olur mesela. Şimdi bak örnek verelim bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim Allah'a men kâne aduven lillahi ve melâiketihi e, ve rusulihi Ve Cibril. Ve Mika. Şimdi burada Allah subhanehu ve teala ayette. Kim Allah'a, meleklerine, Resulüne, Cibril'e ve Mika'yle düşman ederse, düşmanlık beslerse Allah da kafirlerin nedir Düşmanıdır diyor. Şimdi bu bir ayet. Dikkat et. Ve ile burada da ve var. Heh. Kim meleklere, Resullere, Cibril'e ve Mikail'e düşmanlık ederse, heh, Allah da kafirlerin düşmanıdır diyor. Allah subhanahu wa ta'ala ayette böyle diyor. Şimdi bu melek, sonra ve Resul, doğru mu? Sonra ve Cibril. Şimdi Cibril ve Mikail, meleklerden değil mi? O zaman... Az önceki mürciyenin getirdiği o kaydaya göre Cibril ve Mikail meleklerden olmaması lazım. Çünkü Allah ayırmış. Vav ile ayırmış. Bak araya V'lere de koymuş. O zaman V asılda ayrılık ifade eder ama her zaman değil. Tamam mı abi? O yüzden deriz ki bak Cibril ve Mikail meleklerden olduğu halde has. Şimdi bu melekler genel mi? Genel. Kim, neyi kapsamış? Bütün melekleri. Bu Cibril özel. Özel. Özel. Ne diyoruz özelin, bak bu ikisi e özelin neye atfedilmesi, geneli atfedilmesi. Yani her zaman minba bir atfil kas al alam hususun genere ne olması, atfedilmesi. Mesela başka bir örneğe Haf ha hafizu ala salawati namazlara dikkat edin bak şimdi ala e salawati ve bu ustada ve orta namaza da. Şimdi diyor ki namazlara dikkat edin. Değil mi? Evet. Hangi namaz? namaz. Yani namazlar namazdan hep 5 vakit namaz giriyor mu buna? Evet. Ve orta namaza da. Şimdi orta namaz hakkında 5 görüş var. Şey altı görüş var. Bir görüşe göre sabah namazı, bir görüşe göre öğle namazı, bir görüşe göre ikindi namazı, bir görüşe göre atsa, akşam, bir görüşe göre yatsı, bir görüşe göre de cuma namazı. Bu tartışmalı da. Allah racih olan görüş ikindi namazıdır. Sünnette de geçtiği üzere ne bilsen. İkindi namazına orta namaz diyor. Önemli değil. Şimdi e, وَالصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْغُسْتَ Namazlara dikkat edin ve orta namaza da. Şimdi orta namaz namazlardan değil mi? Şimdi. Halbuki bu mürciyenin mantığına göre hayır. Orta namaz bu namazlardan ayrı olması lazım. Diyemez. Neden pek ayırmış? Yine bak genel, özel. özel. Özelin geneli ne yapması? Atfedilmesi. Yani minbabi بَابِ اَطْفِ hasın e alal umuma atfedilmesi. Kur'an'dan bunun gibi yüzlerce örnek verebilirsin. Yüzlerce. Sünnetten yüzlerce örnek verebilirsin. Allah Subhanahu ve Teala bunu yapar bu ma'ruf. O yüzden her zaman bir şeyin bir şeyden ayrılması külli olarak ayrılmasını gerektirmez. Niçin bunu ayırmış? Öneminden bin, önemine binaen. Orta namaza önem, vurgu. Bu ma'ruf. Tamam. Mesela çok kısa bir örnek daha verelim. Aynı şeyle sonra kitabı asıl mevzumuza dönelim. Şimdi abi bunlar bize mesela ne getirdiler? Ee, Vel asrı innelin sallam illa lezzin amenu amenu nu ve amilu ve amilu salihati ve amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı bak şimdi ve tevasav ve tevasav te te Bil hakkı ve tevasav bis sabır. Şimdi, âmenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Âmenu ve amelus salihati. Bunlar ne demişti az önce bize? Bak, Allah burada amel dedi. Amel, burada iman. Ameli imandan ne yaptı? Ayırdı, o zaman ayrı olduğunu gösterir Biz buna diye verdik mi? verdik. Peki niçin ayetin devamını yazdık? Dedik ki sizin getirdiğiniz ayet bu, sadece bu ayet değil. Buna benzer bir sürü ayet getiriyorlar da. Diyoruz ki sizin getirdiğiniz bu ayetin içinde bile eğer ayeti devam etsek içinde bile size reddiye var. Hiç şeye dönmeden. Diğer ayetlere dönmeden. Aslında bu ehli sünnette çok önemli bir nakıttır. Şimdi nakıt ikiye ayrılır. Gerdi, ger, nakıt şudur aslında. Gelen reddiyeyi ters çevirmek. Gelen reddiyeyi Yani adam sana bir pis elbise getiriyor. O pis elbiseyi sana giydirmek için. Sen öyle bir hale getiriyorsun ki ters çeviriyorsun. O elbise ona giyiyor. Nakıtta en güçlü e, nakıt, en güçlü reddiye usulü İbn-i de belirttiği gibi. Getirilen delili ona ters çevirmek. O yüzden İbn-i çok büyük bir iddiası var. Bu yerinde de iddia. Diyor ki hiçbir delil yok ki, bidat ehlinin getirdiği sahih olarak, hiçbir delil yok ki, Tefekkür ettiğinde aslında o delil ona reddiye olmuş olmasın. Subhanallah Yani bu çok büyük bir şeydir. Bak mesela bu onlardan bir tanesi. Bunu delil getiriyorlar. Diyorlar ki ayırmış Allah. Ayırdığı için ayrı olduğunu gösterir. Biz de diyoruz ki hayır. Ayırdığı için ayrı olduğunu illa göstermez. Bir sürü örnek verdik az önce. Ki az önceki örneklere gitmeden ayetin devamında bile siz, buna delil var. Şimdi Allah Subhanahu ve teala dedi ki Amenu ve وَاَمِرُوا Salihati iman edenler ve salih amel işleyenler. Sonra hakkı tavsiye edenler. Bak buraya dikkat et. Hakk. Hak ne abi? Hak sabit demek. Yani dinen sabit olan Allah'ın istediği her şey, sevdiği her şeyin ismidir hak. Tamam. Bir batıl da ne? Yani kötü bir şey de hak olabilir. Mesela cehennemin varlığı gibi. Tamam. Şimdi sen hakkı tavsiye Burada hak ittifarken nedir? Dinde hayır olan her şey. Değil mi? Hakkı tavsiye edenler. Bu genel mi? Genel. Peki abi sabrı tavsiye etmek. Bak şimdi ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi sabrı tavsiye edenler etmek haktan değil mi? Haktan. E ama şimdi mürciyenin mantığıyla göre, göre hayır sabır haktan olmaması lazım. Neden? Çünkü Allah ayırmış. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne? Bak bu hak genel, bu özel yani hakkın içinden, genelin içinden sadece bir parça. Bu hakkın içinde namaz, oruç, orucu tavsiye etmek, namazı tavsiye etmek, ana baba heyliği tavsiye etmek, zekat tavsiye etmek değil mi? güle, tebessüm etmeyi, tavsiye etmek hepsi var bunun içinde. Sabır da var. Ama ne yapmış burada? Özel. Özeli ne yapmış? Genele atfedilmesi. <gülüyor> Halbuki Allah deseydi ki, hakkı tavsiye edenler deseydi, içinde sabır da yok mu? Var şüphesiz. Ama bak yine de zikretmiş. Özel'in, bu, bu sefer ne? Özel'in genele atfedilmesi. Tamam. Şimdi bunu neden... E, örnek verdik bu kadar delili. Bu kaydı yakalamak için. Şimdi Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki onlar ancak ihlaslı olarak, hanif olarak, dini Allah'a has kılmaya, la, bu şekilde ibadet etmekle emri olundular diyor. Değil mi? Sonra da diyor ki ve namazı kılmakla ve zekatı vermekle. Diyoruz ki buradaki namazı kılmak, zekatı vermek de nedendir? İbadettendir. Tamam Evet. Sonra müellif ne diyor? Devam edelim. Bu şehadetten, şehadet kısmının delilleri namazın ve zekatın delillerini anlattı. Neyin delilleri kaldı? Oruç ve haç. Şimdi diyor ki, وَدَلِيلُ سِيَامِ kavluhu Teala Orucun delili, siyamın delili Allah subhanehu ve teala'nın şu kavridir. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ E Ey iman edenler, kutibe aleykumus siyam. Üzerinize oruç yazılmıştır. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْرِكُمْ Sizden öncekilere oruç yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi, size de ne yazılmıştır, farz kılmıştır. Şimdi burada kitabe, kutibe diyor değil mi Allah-u Sübâne ve Oruç sizden öncekilere kutibe edilmiştir, yani yazılmıştır. Şimdi Allah'ın kitabeti iki türlüdür yazması. Kur'an sünnete baktığımızda ikidir. Bir şer'i kitabet, bir de kaderi kitabet. Burada ayette kastedilen edilen Şer'i kitabet Yani ne demek bu? Allah Ketaballahu mekadirel kalki Kable en yehulkas semavati vel ard Bi kamsine elfe sene Allah yeri ve göğü Yaratmadan elli sene önce Kulların kaderlerini Ne yaptı? Yazdı. Şimdi bu kaderi yazmak var. Bir de kevni olarak Şer'i olarak yazmak var. Oruç size yazıldı. Yani şer'i olarak yazıldı. Yani kaderi olarak hepinizin oruç tutması yazılmadı. Yazılsaydı herkes oruç tutardı. Buradaki yazmanın kaderi değil de daha çok şer'iye vurgu olduğunu nereden anlıyoruz biz? Eğer kaderi olsaydı herkes oruç tutması lazımdı. Ama bugün görüyoruz ki tutmayan insanlar var. O zaman burada şer'i olarak Allah'ın yazmasıdır. Tamam mı? Bunu anlayacağız. O zaman bir insan dese ki orucun delilini şu ayet. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kıldığı gibi size de farz. kılınmıştır. Ayetin sonunda ne dedi? Leallekum tetrakun. Umulur ki takvalı olursunuz, sakınırsınız. Biz daha önceki derslerimizde zikrettik. Eğer takva tek başına zikredilirse Kur'an ve sünnette neye delalet eder? Takva hem iyilikleri yapmaya hem de haramlardan sakınmaya delalet eder. Çünkü takva kelimesinin içinde bu vardı. Takma takva sakınmak. Kişi İbadet ederek de sakınır, yani cehennemden sakınır, mutlaki olur. Doğru mu? Bu maruf. Haramlardan kaçınarak da cehennemden sakınır, mutlaki olur. Doğru mu? O zaman takva, Allah umulur ki, teddakun umulur ki sakınırsınızdır. Biz nasıl anlayacağız? Biz mahallarda sakınırsınız diye çeviriyoruz ama bu böyle tam bir mana şey olmuyor yani vermiyor. Tam böyle meramı beyan etmiyor yani. Şöyle yapmamız lazım. Tepsirini şöyle Umulur ki siz ne yaparsınız? Haramlardan uzak durup, uzak durup ibadetleri ne yaparsınız? Evet. yaparsınız Zaten dikkat et. Oruç ne yapar? Oruç başlı başına bir ibadettir. Bir de neden koruyor? Haramlardan koruyor. Mesela bekarların oruç tutması gibi. Anlatabiliyor mı Ha tabii burada da şu yeri gelmişken şunu vurgulayalım bu önemli. Şimdi Erhan abi hiç dikkat ettin mi? Bir insan oruç tuttuğu zaman mesela diyelim ki pazartesi günü bir oruç tuttun. ...veya perşembe, oruç tuttun, kişinin e, şehveti azalıyor mu yoksa artıyor mu? Genelde bir kere tuttuğun zaman abi, yani bu herkes için değildir ama genel olarak bu böyledir yani. Bu bende ispatlanmış, şehveti artıyor insan. Mesela nice insanlar görüyoruz, telefon açıyorlar, şunu yapıyorlar, işte Ramazan'da dayanamadım, e, işte hanımla cima, cima ettim, ondan sonra... Dayanamadım şöyle yaptım vesaire bir sürü mesela bu tür şikayetler geliyor hakikaten insan ne yapıyor e, buna kapılabiliyor ve çok insandan ben şunu duydum e, yani bu yaşanıyor da zaten yani pazartesi mesela bir oruç tutuyorum diyor bekar adam hani şehveti kırılsın diye. ama oruç tuttuğum zaman şehvetin daha çok arttığını hissediyorum bunu bizim Şeyh Abdulhalik Nakuru bunu anlattı ve çok güzel bir tespiti var adamın hakikaten de öyle. Diyor ki bir insan böyle işte haftada bir gün oruç tutması, on günde bir oruç tutması, işte ayda üç gün oruç tutması vesaire, bunlar insanın şehvetini kırmaz. Yani eğer en güz en hayırlı oruç hangisi, bir gün tutup bir gün bırakmak. İşte bu şekilde yaptığın zaman belli bir süre sonra vücut şehveti noktada zayıflamaya başlıyor oruç sebebiyle. İşte bu tür oruçlar insanın çünkü ne bir oruç tut dediğinde dikkat et, aslında bu oruç tut. cümle siyaklarında kullanıldığı zaman aslında bu devamiyet ifade eder. Bu dilde de maruf. Allah Resulü böyle insanların şehvet noktasında kırılması için oruç tutmasını emretmesi cümle siyaklarında devamiyet ifade eder. Bu işte müpteda haber fiil olayları vardır bu dilde. Bu sünnetin siyakına baktığımızda bu aslında devamiyet ifade eder biraz. O yüzden kişi bir genç devamlı tutarsa ve bunu alışkanlık haline getirirse her iki günde bir veya bir gün tutup bir gün bırakırsa belli bir süre sonra E, bu onu e, tutacaktır bu orucunu, tamam? Yeri gelmiş yani. Şimdi bunun için söyledik. Ayette dikkat et. Bu hepsi istiller noktası bunların abi. Yaa elledi elledi ne eminu? E iman edenler kutibi alaykumussiyan. Size oruç kitabet edildi, yazıldı. Kemakutibi alelazine min kablukum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. La allakum tetta Umulur ki e, tetta kun muttaki olursunuz, sakınırsınız, korkarsınız. hepsini içeri bu mana. İttika muttaki olmaktan geliyor. Şimdi dedi ki, işte burada tettekun demesi muttaki olma. Neyi içerir? Hem haramlardan kaçınmak, hem de ibadet yapmak. Bu çünkü takva kelimesinin içinde bu var zaten. Tamam? Bir de ayetin siyakı da aslında buna işaret eder, takvanın manasını tayin etmedi. Çünkü oruç tutmak, hem bir ibadettir, değil mi? O zaman bak, takvanın içine ibadet girdi. Çünkü öncesinde oruç sökülüyor. Hem de nedir oruç? Haramlardan uzak tutandırdı değil mi? Mesela şehveti kırma noktasında. Ona da vurgu var burada. Bak çünkü Resulullah'ın tefsiri var buna. Tamam mı? Buraya Ama eğer takva ile bir hayır, bir kelimesi ki buna hayır işlemek demek. Kur'an ve sünnette gelir bazen bunlar. Takva ile bir yan yana zikredilir. Takva ile bir yan yana zikredilirse o zaman takva veya muttakilik veya ittika haramlardan kaçınmayı, bir ise hayır işlemeyi gerektirir. aynı ile mağfiret gibi. Tamam? Eğer rahmetle mağfiret yan yana zikredilirse. Rahmet eee hayır işlemeyi, hayır işlemeye muvaffak kılınmayı Allah tarafından, mağfiret ise günahların affolmasını, eder vesaire. Bunlar maruftur yani. Tamam? Sonra en son ne kaldı abi? Hac. Diyor ki ve delilul hac teala hac'ın delili Allah subhanahu wa taala'nın şu kavlidir. Son bu dersimizle alakalı bu dersimizle alakalı son ayet. Ve delilul hac kavluhu teala hacdin delili Allahu subhanahu wa taala'nın şu kavlidir. Fihi ayatun bayyinat. Onda apaçık ayetler vardır. Makamı İbrahim, İbrahim'in makamı. Fe men dakhara kim ona girerse kana aminen. Emin olur. Velillahi Sonra diyor ki işte burada velillahi alennase hacul beyti men istata'a ileyhi Güç yetirenler için Allah'tan insanların üzerine ne vardır? Allah'tan gelen insanların üzerine ne vardır? Hac vardır. Tamam. Güç yetirenler için وَمَنْ كَفَرَ فَا اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يجُنْ anil alemin Kim küfrederse, kafir olursa, küfrederse, نَنْ ederse Allah alemlerden ganidir". Burada küfrederse. Tamam. Şimdi bu ayette hacın delili budur yani anlatacağımız. Ancak burada yer gelmişken şuna da bir Değinelim. Şimdi bu ayete dikkat et abi. Aklında tut. Şimdi namaz, oruç, zekat, haç. Ehl-i sünnette ihtilaf var. Namazın terk küfür müdür, dil midir? Orucun terki küfür müdür, dil midir? Haccın terki küfür müdür, dil midir? Zekatın terk küfür müdür, dil midir? Beş görüş var. Tamam. Bazılarına göre işte hangisini terk edersen terk et kafir olmasın Bazılarına göre Sadece namazı terk edersen kafir olursun. Bazılarına göre sadece namazı ve zekatı terk edersen kafir olursun. Vesaire böyle. Alakulihal beş görüş var. Şimdi ehl-i sünnetten namazın terkine de küfür diyenler var. Orucun terkine de küfür diyenler var. Zekatın terkine de küfür diyenler var. Hacın. Hepsinin kendilerine göre birçok delili var. Evet. Ee, mesela hacın küfür olduğunu delil getirenler bu ayeti delil getiriyorlar. Hacı terk etmenin küfür olduğunu. Allah Sübhanü ve Allah'tan insanların üzerine şu farz kılınmıştır. Güç yetirenler için ne? Haç vardır. Sonra ayetin devamında ne diyor? kefara feinnallaha ganiyun Kim de küfrederse kâfir olursa. Allah alemlerden gelindir. Bak Allah hacci farz kıldı. Sonra da ki kim küfrederse yani hacci yapmıyor yapmazsa küfretmiş olur. Delil getiriyorlar. Diyoruz ki hayır Allahu alem racih olan görüş burada. Sadece namazın küfür olduğudur. Buradan maksat uzun. Bunu, ayetin bu kısmını tartışmak dersin maksadından çıkarır. O yüzden burada bırakıyoruz. Allahu alim, sallallahu ala nebine Muhammedin, alim